Bir kimse abdest alırken kollarını yıkadığı zaman alerjiden dolayı kabarmalar oluyor ve sedef hastalığına çevirme riski bulunuyorsa bu durum özür sayılır mı? Bu kişi ne yapmalıdır? Şimdi kişinin veya İslami hükümleri böyle kesin olmayan bilgiler üzerine inşa etmek doğru değildir. Bu ben eğer Müslüman bir tabip namazın ehemmiyetini bilen abdestin farziyetini ve önemini müdrik bir hekim bu suali soran kardeşimize siz kollarınızı yıkadığınız zaman ciddi bir sağlık soruyla karşı karşıya kalabilirsiniz veya sualde ifade edilen tedavisi de zor olan sedef hastalığına yakalanabilirsiniz derse bu kesin bilgiyi bu konuda uzman mahir bir tabip ortaya koyduktan sonra dinimizde zorluk yoktur. İslam'ın hükümleri kişinin vus'u, gücü nispetindedir. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de la yukellifullah nefsen illa vusaha buyurmuştur. Dinde sıkıntı da söz konusu değildir. Bu bakımdan böyle bir durumda olan kardeşimiz böyle kesin bir bilgiye dayanınca e, abdest alırken bu özürlü yerlerini mesedebilir, eğer kollarıysa oraları mesedebilir, yıkama, e, yıkamayabilir diye ifade edebiliriz.